muhterif sayılan ve bize göre muhterif olmayan diğer hadisler 774 Süfyan İbni Uyeyne bize Muhammed bin el Acilan Asım bin Ömer bin Katade Mahmud bin Lebit ve Rafi bin Hadic vasıtasıyla Hazreti Peygamberin sabah namazını ortalık biraz aydınlanınca kılın çünkü bunun sevabı daha büyüktür ya da sevabınız daha büyük olur buyurduğunu haber verdi buyurduğunu haber verdi 775. Süfyan bin Ümeyne bize ez-Zuhri vasıtasıyla Ayşe'nin şöyle şöyle dediğini haber verdi Mümin kadınlardan bir kısmı Hazreti Peygamberle sabah namazını kılıyorlar Sonra çarşaflarına bürünerek gidiyorlardı. Ortalığın karanlığından onları kimse tanımazdı. 776. Şafi der ki: Sehf bin Saat, Zeyt bin Sabit ve sahabilerden diğerleri Ayşe'nin sözleriyle aynı anlama gelen ifadelerle Hazreti Peygamber'in sabah namazını ortalık karanlık iken kıldığını zikretmişlerdir. 777. Şafi der ki: Biri bana şöyle dedi. Biz Rafi bin Hadicen hadisine dayanarak sabah namazını ortalık biraz aydınlanınca kılmayı uygun görüyoruz ve bunun faziletli olduğu kanaatindeyiz. Sen de iki hadisi birbirine muhalif birbirine muhalif olursa bizim onlardan birine göre amel etmemizin caiz olduğunu söylüyorsun. Biz bu hadisi Ayşe'nin hadisine muhalif sayıyoruz 178 Şafi der ki ona şöyle dedim o hadis Ayşe'nin hadisine muhalif ise senin de bizim de yapmamız gereken başkasına değil Ayşe'nin hadisine, hadisine uymamızdır çünkü sizin de bizim de dayandığımız kural şudur hadisler birbirine uymadığı zaman kabul ettiğimiz hadisin, terk ettiğimiz hadisten daha kuvvetli olduğunu gösteren bir sebep bulunmadıkça, birini alıp ötekini bir yana bırakmamamızdır. 779. O da nedir? O sebep dedi. 780. Ben de iki hadisten birinin Allah'ın kitabına benzemesidir. Allah'ın kitabına benzerse, onda bir hüccet olma özelliği vardır dedim. 781 O biz o bizde böyle söylüyoruz dedi. 782 Biz de dedik ki o konuda Allah'ın kitabında bir nası yoksa bizim için en iyisi hangisi sübut bakımından daha kuvvetliyse onu almaktır. Bir hadisin subüt bakımından daha kuvvetli olması onu rivayet eden kimsenin isnat bakımından daha maruf ilim ve hız yönünden daha meşhur olmasıdır. Yahut da kabul ettiğimiz hadisin iki veya daha çok yoldan terk ettiğimiz hadisin de bir yönden rivayet edilmesidir ki buna göre çok ravi hız bakımından az raviden daha iyidir. Ya da kabul ettiğimiz hadisin Kur'an ayetinin manasına benzemesi veya Hz. Peygamber'in başka bir sünnetine uygun olması yahut da bilginlerce daha çok benimsenmesi veya kıyas açısından daha doğru ve Hazreti Peygamber'in sahabilerinin çoğu tarafından kabul edilmiş olmasıdır. 783. O bizde ilim sahipleri de böyle söylüyoruz dedi. 784 Ben de dedim ki Ayşe'nin hadisi Allah'ın kitabına benzemektedir. Çünkü Allah namazları, namazları ve özellikle orta namazı, yani ikindi namazını muhafaza edin buyuruyor. Buna göre vakit girince namaz kılanların namazı muhafaza yönünden en iyisi onu hemen kılan kimsedir. 785. ise bu hadis daha meşhur ve hıfz bakımından daha iyi olan ravilerce rivayet edilmiştir. Ayşe ile birlikte onu üç sahabi benzeri ifadelerle rivayet etmiştir. Bu raviler Zeyd bin Sabit, Sehbin bin Sad, e, ve Enes bin Malik'tir. 786 İşte bu Rafi bin Hadic'in hadisinden daha çok Hazreti Peygamberin sünnetlerine benzemektedir. 787. Hangi, hangi sünnetlerine dedi? 788. Dedim ki, Hazreti Peygamber vaktin evveli Allah'ın rıdvanıdır. Sonu da Allah'ın affıdır buyurmuştur. Hmm. 789. Hazreti Peygamber hiçbir şeyi Allah'ın rıdvanına tercih etmez. Allah'ın affı ise iki manaya gelir. Bir kusur bağışlama ya da kolaylık sağlamasıdır. Kolaylık deyince faziletin diğerin, diğerinde olması akla gelir. Çünkü kendisine kolaylık gösterilen, gösterilen kimse kolaylığın karşıtı olan şeyi terk etmekle emrolunmamıştır. 790 Bununla ne kastediyorsun dedi. E, 791 çünkü biz, dedim, vaktin evvelinde namaz kılmayı terk etmekle emrolunmadık. Namazı vakit evvelinde, evvelinde de, diğer bir cüzünde de kılmamız caizdir. Dolayısıyla namaz vaktin evvelinde kılmak faziletlidir. Vaktin sonunda kılmak ise kusurlu bir harekettir. Ama kolaylık için hoş görülmüştür. 792 Hz. Peygamber de bunu söylediği şekilde açıklamıştır. Yani ona amellerin hangisi eftaldir diye sorulunca vaktin evvelinde kılınan namazdır buyurmuştur. 793 Hz. Peygamber faziletli olan vakti terk etmez ve insanlara da onu emreder. 794 Alim olan kimse şunu iyi bilir ki Namazı vaktin evvelinde kılmak fazilet bakımından daha efkaldir. Çünkü insanların işleri çıkar, onlara unutma ve rahatsızlık gibi şeyler arız olabilir. 795. Ayrıca bu Allah'ın kitabının manasında da uygundur. 766. Kitabın neresinde bu diye sordu. 797. Şöyle cevap verdim. Allah, namazları ve özellikle orta namazını, ikindi namazını muhafaza edin buyurmuştur. Bir kimse namazı vaktin evvelinde kılarsa, onu vaktin sonuna bırakan kimseden daha iyi muhafaza etmiş olur. 798 Ayşe hadisini niye alacağız da öbürlerini almayacağız? Ee, sorusunu sormak gerekiyor tabi burada bir işte burada 778, 780 ve 782 de birbiriyle çelişen ahad hadisler karşısında nasıl bir tutum sergilediğini gösteriyor İmam Şafi. Dolayısıyla bir hadisi kabul edip başka bir hadisi terk ediyorsanız bir gerekçeniz olacak. Kabul ettiğiniz hadisin, terk ettiğiniz hadisten daha güçlü olmasını gerektiren bir gerekçesi olacak. Birinci gerekçesi neymiş? İmam Şafi'nin 780'de söylüyor. Allah'ın kitabına benzemesi. Eğer bir hadis Allah'ın kitabına benziyorsa, ödül hadiste benzemiyorsa, peki burada Hz. Ayşe hadisini Allah'ın kitabına nasıl benzetti? Muhtemelen siyah iplik, beyaz iplikten ayrılınca yani tanyeri şeyine delil gösterdi. Onu söylememiş. Yani e, oruç vaktinde, imsak e, vaktinde, e, orucun başlama zamanı. Dolayısıyla e, Hz. Ayşe'nin rivayeti de gece karanlığında yani çok insanların birbirini tanımayacağı bir, bir vakitte namaz kılındığına delalet ediyordu. E, bu bakımdan Kur'an'a benziyor. 782'ye baktığımızda... E, gene e, yani birincisi Kur'an'a benzemeseydi. İkincisi eğer hadisin benzeri Kur'an'da yok ise yani o ona benzer bir şey benzetemiyorsak ki birincisi kıyaslı demek ki sübüt bakımından daha kuvvetliyse onu almak gerekir. Ee, sübüt bakımından kuvvetli olmak ne demek? Ravilerin tanınan kişiler olması. Hz. Ayşe Rafi'den daha fazla tanınan bir kimse ilim ve hıfz yönünden daha meşhur olmaları Hazreti Ayşe'nin de e, ilim yönünden önde olduğu biliniyor. Mekke ikinci kriter neymiş? Ravilere bakacakmış. Önce kitaba benzete biliyorsa kitaba benzer olanı tercih edecek. Kitapta benzer bulamıyorsa ravilere bakacak. Ravililerden meşhur olan ve ilmine ve hafızasına güvenilenler tercih edilecek. Ya da bu da eğer sübut ravi sayısıyla alakalı değil ravilerin güvenilirliğiyle alakalı yani e, e, ravi güvenilir değilse hadis sabit olmaz tek kanaldan da gelse, farklı kanaldan da gelse ama raviler güvenilirse o ikincide ilim ve hıfz yönünden güçlü olan ki e, Ebu Hanife'de bu neydi? Fakih olma özelliğini arıyordu. İmam Şafi'ni arıyormuş. İlmi ve hafızası güçlü olan ve toplumca tanınan bir kimseden geliyorsa bu hadisi kabul ediyor. Tanınmayan kimseden geleni kabul etmiyor. Ee, üçüncü kriter eğer bunda da denklik var ise o zaman iki veya daha fazla yoldan geliyor ise bir hadis onu tercih ediyor. Tek yoldan gelene. Çünkü e, daha fazla ravi'nin e, etmek bakının daha güçlü olduğunu kabul ediyor. Bunlarda da gene denklik varsa bu seferde ne diyor? Hz. Peygamber'in diğer sünnetlerine uygun olması ya da alimler tarafından kabul ediliyor olması ve en son olarak da kıyasa aykırı olmaması. Demek ki iki ahad haber birbiriyle çatıştığı zaman İmam Şafii'nin beş tane tercih unsuru var. Birincisi Kur'an'a benzeyecek. Eğer Kur'an'dan bir asla benzetemiyorsak, raviler toplumca tanınan ilmine ve hafızasına güvenilir kimseler olacak eğer bunda da hadisler arasında denklik varsa hadisin rivayet kanalları fazla olanı tercih edecek eğer bunlar arasında denklik varsa peygamberin diğer sümnetlerine uygun olanı tercih edecek bunda da denklik varsa alimlerin daha fazla benimsediği ve kıyasa aykırı olmayan benimsenecek demek ki ahad haberle amelde İmam Şafi'nin tercih kriteri buymuş artık bunu unutmazsınız değil mi? Bu 5'i unutmayalım. Evet. 784'ten itibaren yine başka bir şeye devam ediyor. Hadisle yine ihtiyaç meselesi. Burada mutlak emir alel fev midir hususuna geliyor. Çünkü ne diyor? Namazları özellikle orta namazı muhafaza edin. Buna göre bir vakit girince namaz kılanların namazı muhafaza yönünden en iyisi onu hemen kılan kimsedir. Evet. Namazı muhafaza etmek ilk vaktinde kılmaktır. Biçimde yorumladı. Şimdi burada İmam Şafi'nin genel yaklaşımı emir hususunda cümhurla birdir. Yani emir ne alel fevr ne el alet terahi bu acip değildir. Yani emrin derhal yapılması mı veya sonradan geciktirilebilir olması mı hususunda bir karine ol olmadıkça derhal yapılmasına hükmedilmez. Ama İmam Şafi üç yerde bu ilkesine e, aykırı hareket ediyor. Birisi namaz, birisi zekat, birisi de haç konuları. Yani bir kimse zekat verebilir olduğu ilk anda zekatını vermek zorundadır. Alel fevr vaciptir. Namazın vakti girdiği zaman hemen kılması gerekir. Alel fevr vaciptir. Ve hacca gitme imkanı yakaladığı ilk anda hacca gitmesi gerekir. O da alel Fer vaciptir. Ama bunun dışında genel ilki olarak emir ne alel fevr ne de alel terahi vacip olduğuna delalet etmez. İmam Şafi'nin demek ki emirle ilgili yaklaşımı, ibadetler hususuna gelince değişiklik arz ediyor. Bu da da bu hususa girdi. Ama tabi bu hususa girdi ama gene esas tartıştığı şey hadislerin e, tercihi meselesi yani. E, 789. maddeye baktığımız zaman ee, burada e, alel fer yani bir namazın vakti girer girmez hemen kılınması gerektiği hususunda bir zorlama olmadığını da söylemeye çalışıyor. Yani e, bir kere e, namazın veya e, süreli olan ibadetlerin ilk vaktinde derhal kılınmasına ilişkin imamların yaklaşımı farklılık arz ediyor. E, mesela Ebu Hanife diyor ki, namazın giriş ve çıkış vakti belirlendiğine göre bu vakitlerden dilediği birinde bu emri yerine getiren namazı kılan bu emri yerine getirmiş olur İlk vakitle son vakit arasında fark yoktur ama eftal olan ilk vakitte kılmaktır İmam Şafii de buradaki yaklaşımında yine ilk vakitten e, kılmanın eftal olduğunu ve daha e, e, öncelikli olduğunu fakat bunun da bir zorlaştırma olmadığını söylemeye çalışıyor yani çünkü orada bir vakit tanınmış ama burada önemli olan vaktin evvelinde kılınan namazdır ve gerekçesi de nedir yine peygamber efendimizin e, hadisine dayandırıyor peygamber efendimizin uygulamalarına sünnetine dayandırıyor evet devam edebiliriz. 198'de kalmıştık biz insanların kendilerine farz ve nasil olan ibadetlerde imkan dahilinde acele etmekle emrolunduklarını görüyoruz. Çünkü onların işleri çıkar, onları unutuyor, rahatsızlık gibi bir şeyler arız olabilir. Bu hususta aklı başında olanlar bilmedikleri bir şey değildir. 799 Bu Bek Ömer, Osman, Ali bin Ebi Talib, İbni Mesud, Ebu Musa el-Eşari ve diğerlerinin sabah namazını vaktin evvelinde kıldıkları kesin olarak bize intikal etmiştir. 800- Muarrizm bunun üzerine dedi ki Ebu Bekir, Ömer ve Osman namaza ortalık karanlık iken başlamışlar ve kıraati uzatarak ortalık biraz aydınlanınca namazdan çıkmışlardır. Öyle değil mi? 801- ona şöyle cevap verdim. Onlar namazda kıraati bazen uzatmışlar, bazen de kısaltmışlardır. Vakit namaza başlama ile ilgilidir. Namazdan çıkma, çıkma ile ilgili değildir. Onların hepsi namaza ortalık karanlık iken başlamışlardır. Hz. Peygamber de namazdan ortalık karanlık iken çıkmıştır. Buna göre sen... Hem Hazreti Peygamber'den bize ulaşan ve uyman gereken şeylere hem de adı geçen sahabilere muhalefet ediyor. Ve namaza ortalık biraz daha aydınlanınca başlayan kimse kıraatini kısa tutarak yine ortalık biraz aydınlık iken namazı bitirir diyorsun. Bu durumda sen namaza başlama Onlara muhalefet ediyorsun Ve aynı zamanda kırat uzattıklarına dair ileri sürdüğün delil ile birlikte Hazreti Peygamberin Namazdan ortalık karanlık iken Çıktığına dair rivayet edilen Hadislere ters düşüyorsun 3. Şafi der ki Bunun üzerine o Rafi'nin e, Rafi rivayetini Ayşe'nin rivayetine muhalifini Sayıyorsun dedim Ben de hayır dedim o da hangi yönden ona uyuyor diye sordu. 806. Ben de şöyle dedim. Hz. Peygamber insanları namazı vaktin evvelinde kılmaya teşvik edip bunun faziletli olduğunu haber verince ihtimaldir ki bazıları bu maksatta sabah namazını son fecir, fecri sadıktan önce kılmışlardır. Hazreti Peygamber de sabah namazını Ortalık biraz aydınlanınca kılın Yani sabahın son fecil ufukta yatay olarak belirdikten sonra kılın buyurmuştur 807 Bu hadis başka bir manaya da gelebilir mi dedi 808 Evet dedim Senin dediğin manaya da gelebilir Senin ve benim söylediğim mananın arasında bir mana daha ifade edebilir Bütün bu manalar için isfar yani ortalığın biraz aydınlanması denilebilir. 809 O da sizin verdiğiniz manayı, bizim verdiğimiz manadan üstün kılan nedir dedi. Ben de şöyle cevap verdim. Bunun sebebi anlattığım yorum ve Hz. Peygamberin şu hadisidir. Sabahın aydınlığı ikidir. Biri kurt kuyruğu gibi dikey olandır. Bu bir şeyi helal veya haram kılmaz Öteki de yatay olandır. İşte bu aydınlık sabah namazının kılınmasının caiz yemenin de yasaklanmış olduğunu gösterir. Yani oruç tutmak isteyen bundan sonra bir şey yiyip içemez. 211 Süfyan bin Üyeyne bize Zuhri Ata bin Yedit el-Leysi ve Ebu Eyyub el-Ensari vasıtasıyla Hazreti Peygamber şöyle buyurduğunu haber verdi. Büyük abdest bozarken veya idrar yaparken kıbleye dönmeyin. Arkanıza da o tarafa çevirmeyin. Doğuya veya batıya dönün. Ebu Eyyub der ki, biz Şam'a gelmiştik. Helaların kıbleye doğru yapıldığını gördük. Biraz sağ veya sola doğru oturuyor ve Allah'tan bağışlanmasını diliyorduk. 812- Malik bin Enes bize Yahya bin Said Muhammed bin Yahya bin Habban O da amcası Vasi bin Habban vasıtasıyla Abdullah, Ömer, e, Abdullah bin Ömer'in şöyle dediğini haber verdi Bazı insanlar hacetinizi defetmek için oturduğunuz zaman kıbleye de Beytülmaktis'e de dönmeyin diyor Abdullah bin Ömer der ki ben evimizin üstüne çıkmıştım Hazreti Peygamber'in iki kerfiç üzerinde Beytül Makdis'e doğru hac ettiğini, def ettiğini gördüm. 813 dedi der ki Hazreti Peygamber etrafındakilere edep öğretmiştir. Onların ya da çoğunun evlerinde tuvaletleri yoktu. Hazreti Peygamber'in onlara öğrettiği edebin iki manası olabilir. 814 Bu manalardan biri şudur. Onlar hacetlerini defetmek için çöle gidiyorlardı. Hz. Peygamber onlara kıbleye dönmemelerini, o taraf arkalarını da çevirmemelerini emretmiştir. Çünkü çöl geniştir. Onlar için bir zorluk yoktur. Büyük abdest bozmak veya idrar yapmak için kıbleye dönmeden ya da o tarafa arkalarını çevirmeden hacetlerini defetebilecekleri geniş yerler vardır onların kıbleye dönmeme veya o tarafa arkalarını çevirmeme işinden sakınmaları çok kolaydır 815 çoğunlukla o durumda hacetini def etmeye gidenler, e, gidenlerle namaz kılanlar arasında bir engel bulunmuyordu ön ve arkalarını kıbleye dönmeleri halinde birbirinin avret yerlerini görüyorlardı bundan dolayı onlara Allah'ın kıblesine saygı göstermeleri eğer görülecek bir yerdeyseler namaz kılanlara karşı avret yerlerini örtmeleri emrolunmuştur. Allah bilir ya bu mana onun en uygun manasıdır. 816. Hazreti Peygamberin öğrettiği edebin manalarından bir yerde şöyle olabilir. Belki Hazreti Peygamber onların çölde namaz kılmak için yapılmış olan bir kıbleye karşı büyük abdest bozmak veya idrar yapmak amacıyla dönmelerini yasaklamıştır. Yani kıble olarak yapılmış olan yerde büyük abdest bozulmaması veya idrar yapılmaması istenmiştir. Aksi takdirde bu yüzden orası kirlenir. Yahut, e, yahut da o kıblenin arkasında büyük abdest bozulması veya idrar yapılması yasaklanmıştır. Çünkü onun diğer tarafında namaz kılanlar bundan rahatsız olurlar. 817 Şafi der ki Ebu Eyyub el Ensari Hazret Peygamberden naklettiği diye hadisi mücmel olarak işitmiştir. Dolayısıyla çöl ve ev, evlerde tuvalete gitme konusunda o hadise göre amel edilebilmesini söylemiştir. Evlerde insanlar için mevcut olan tuvaletlerle çöldeki durumu birbirinden ayırmamıştır. Oysa insanların evlerindeki tuvaletlerinin önü veya arkası bazı hallerde kıbleye doğru yapılmış olup oralarda hacetini det etmek için gidenler kendilerini etmiş oluyorlardı. Ebu Eyyub el-Ensari ise hadisi nasıl mücmel olarak işittiyse onun amel edilmesinde mücmel olarak söylemiştir. 818 Hadisi işten kimsenin yapması gereken de onunla diğer durumların birbirinden ayrılmasını gösteren bir şey buluncaya dek mücmel ve genel olarak ona uyulmasını söylemektedir. Söylemek söylemektir. 819 Şafi der ki İbni Ömer Hazreti Peygamber'in hacetini defederken ederken arkasını Beyt-i Makdis'e döndüğünü görmüştür. Beyt-i Makdis ise iki kıbleden biridir ve Hazreti Peygamber yönünü ona doğru dönünce arkasını Kabe'ye döndürmüş olur. İşte İbni Ömer buna dayanarak birinin hacetini defederken ederken kıbleye dönmesinin ve arkasını da ona doğru çevirmesinin caiz olmadığını ileri sürenlere karşı çıkmış. Ve Hazreti Peygamber'in yaptığı bir uygulamayı hiç kimsenin menetmemesi gerektiğini görüşüne varmıştır. 220 öyle anlaşılıyor ki İbn-i Hazreti Peygamber'in çölde hacet ve defetme ile ilgilenmeliğini işitmemiştir. Eğer onu işitseydi çöl çölle evleri birbirinden ayrı ve çölde hacet def ederken kıbleye dönmemenin yasaklandığını, evlerde ise ruhsat verildiğini söylerdi. Böylece işittiği ve gördüğü şeye dayanarak çöl ve evler birbirinden farklı olduğu için Hazreti Peygamber'in bunları ayrı ayrı mütealâ ettiyanlar ve o da böyle e, hareket edilmesini kabul ederdi. 821 Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber'den bir şey işiten herkes onu kabul eder ve ona göre amel edilmesini söyler. Ayrı ayrı müteala etmesi gereken şeyler bilinmiyorsa onları da ancak aralarında fark bulunduğuna dair Hazreti Peygamber'in bir işaretine dayanarak birbirinden ayırır. 822 Hadislerde bunun benzerleri çoktur. Biz bu zikrettiklerimize yetindik hepsini anlatmaya gerek görmedik 798. maddede bir cümle kurdu ee, insanların kendilerine farz ve nafile olan ibadetlerde imkan dahilinde acele etmekte olunduklarını görüyoruz nafile de emir olur mu diyor nafile de emir yok Ama nafile bir ibadet yerine getirecekseniz onu bir an önce yerine getirin diye emir var bir yok anladım işte İkincisi şu buradaki nafileyle kastettiği farz namazlardan önce veya sonra kılınan sünnet namazlardır revatip denir bunlara onu kastederler ee, namazların sünnetleri yani dolayısıyla öğlen namazı kılacaksanız, nafile şimdi işte kıldığınız öğlen namazından önce dört dekat kılıyorsunuz o nedir o kıldığınız Size sünnet diyorlar ama işte o nafiledir. Heh, revatip diye geçer o. Nafiledir. Heh. Farz namaza bağlı namaz falan değildir o. Peygamber Efendimiz öğlen namazından önce 4 rekat ve sonra 2 rekat kılmış. Ee, i̇şte 17 rekattır. Ee, şeyi de saymazsanız 14 rekattır. Ee, Bitir vaci de saymazsanız 14 rekat farz namaz vardır ama Peygamber Efendimiz onların hepsini toplam 40 rekat kılmıştır günde ve işte öğlenden önce 4, öğleden sonra 2, ikindiden önce 4 akşamdan sonra 2 yatsıdan önce 4, sonra 2 veya 4 kılarsanız farz gibi oluyor değil. Şimdi siz burada şafii'nin anlayışında da gelecek. Bu zaten e, ama Risale'de değil. Ün, neydi o? şey diyecek, sünnet, kaza borcu olan sünnet namazının yerine kaza namazını kılacak diyecek. O ayrı mesele. Ama e, herhangi bir ibadete nafile veya farz bir ibadete başlamışsanız bir an önce onu yerine getirin. Emir budur yani. Sizin ibadete başlarken ibadetleri, farz ve nafileleri birbirinden ayıran nedir? Sadece niyettir yani sen öğlen namazından önce dört kılıyorsun, farzdan önce bir de öğlen namazının farzını kılıyorsun. Bu ikisi de dört. Bunu birbirinden ayıran nedir? Senin niyetindir. Birine sünnet diye niyet ediyorsun, birine farz diye niyet ediyorsun. Onun içinde bir nafile ibadet yapacaksan onu hemen ilk vaktinde yerine getir diyor. O hususu değindikten sonra şimdi burada İmam Şafi'nin vesile hac ile ilgili hadisleri ortaya koyup efendim Peygamber Efendimizin eee kıbleye dönülmemesiyle ilgili rivayetlerini yazdı. Sonra da İbn Abbas'ın bir rivayetini söyledi. İbn Abbas'ın bunu Peygamber'in yapmadığı bir şeyi nasıl yapıyorsunuz diye karşı çıkışını söyledi. Ve 815 ve 816'da esasında hadisleri nasıl yorumladığını da gösteriyor bize. Çok önemli bir şey. 815 ve 816 Şimdi defi hacet için namaz kılanlar eskisi, eskiden peygamber efendimizin döneminde e, e, e, namaz kılanların önüne de gelme ihtimalleri vardı. Yani örtünme durumları söz konusu değildi. Namaz kılanlar kıbleye göre döndüklerine göre defi hacet eden eğer namaz kılanın önüne düşmüş ise aret yeri gözükecek. Buna engel olmak olabilir diyor bakın yani peygamber efendimizin böyle bir yasaklama getirmesinin sebebi e, namaz kılanın önüne denk düşerse defa hacededen bir kimse ona avret yeri gözükmesin olabilir bu güzel bir yaklaşım güzel bir yaklaşım bir diğer yaklaşım da çölde veya e, herhangi bir yani şehir merkezi olmayan bir yerde kendi bulunduğu zamanın evet, evet evet çok güzel bir yaklaşım diyerek ki şehirde olmayan, şehir dışında olan bir yerde insanlarla defi hacet edeceklerse ve defi hacet edecekleri yerlerde kıble belli olsun diye bazı şeyler koymuşlarsa işte onun önüne, arkasına, sağına soluna gidip defi hacet etmesin insanlar. Çünkü orada gelip namaz kılacak olanlar vardır ve o durumda da pislik karşı karşıya kalacaktır ki bu namaz kılanlara ezadır, sıkıntıdır olabilir diyor bakın e, demek ki hadislerde İmam Şafi evet zahir daha önem vermiştir falan diyoruz ama bir yönden de akıl yürüterek e, hadisin gerekçesini anlamaya çalışıyor ve şimdi 8.18'de söylediği de çok önemli bu Eyüp Elensari Ensari 817'de bir hadis rivayet ediyor ve onu mücmel olduğu gibi rivayet ettiriyor. 818'de de İmam Şafii diyor ki bir hadis kime nasıl gelirse öyle rivayet etmesi. Doğru olan budur. Yani insan kendisine göre yorumlayıp şey yapmasın diye. 818'de mücmel olduğu biçimiyle de ondan da amel etsin diyor. Şimdi o zaman burada İmam Şafii'nin Hadislerin, özellikle ihtilaflı gözüken hadislerin ki 821 de önemliydi, onu da e, temas edeyim. Hz. Peygamber'den bir şey işiten herkes onu kabul eder ve onunla amel edilmesini söyler. Ayrı ayrı e, müteala edilmesi gereken şeyler bilinmiyorsa onlar da ancak aralarında fark bulunduğuna dair Hz. Peygamber'in bir işaretine dayanarak birbirinden ayırır. Şimdi burada hadisleri herkes bildiğini söyleyecek değil mi? Bildiğinden amel edecek. İl, i̇lke budur. Müştehit için de ilke budur. Yani e, herhangi bir konuda iştihad ederse iştihadının e, şeyiyle kendisi ulaştığı sonuçla kendisini bağlar müştehit. E, hadis ravisi için de bu böyledir. Yani bir kişi bir hadis rivayet ediyorsa kendisi ondan amel edecek. Aynı ilke Ebu Hanife'de de var. Değil mi? E, rivayette bulunan ravi kendi rivayetine aykırı amel ediyor ise o hadisden amel et, etmez bu i Hanife. Heh, şimdi İmam Şafii de ilke olarak bunu getiriyor. Dolayısıyla bir kimse bir hadis rivayet ediyorsa ondan amel edecek. Ha Ama aynı konuda birbirinden farklı hadisler var ise tabii aynı konuda birbirinden farklı hadisler var ise ve hepsini de bir adam biliyorsa hepsine birden amel etmesi mümkün değil. O zaman bunları belli kriterlere ayırıp onları arasında eleme yapması gerekecek. Yani keyfi bir eleme yapamıyor. Ee, o belli kriterlerde neydi? Baştaki saydığı beş maddeydi. Ama bunların arasında fark olduğunu kabul ettiği takdirde. Yani ihtilaf olduğunu kabul ettiği takdirde. İhtilaflı hadislerin başka çeşitleri kısmına geçebiliriz.